ve vahidun bir ruba'îl-mücerredi onlardan bir tanesi de ruba'î-i mücerredi Yani o kitabın başında zikrettiğimiz 35 tane bapta bir tanesi de ruba'î-i mücerredi içinir. Ve o Bâbun vâhidun, o da tek bir bâbdır, yani bir bab rubâî mücreddir. Rubâî mücredd ne demek ki, yani asli harflerinde hiçbir ziyade yapılmaksızın Araplar ilk vâd'aiklinde dört harfi olaraktan koymuş oldukları fiil demek. وَزْنُهُ O'nun وَزْنِي فَعْلَلًا يُفَعْلِلُ فَعْلَلَةً وَفِعْلَلًا فَعْلَلًا يُفَعْلِلُ فَعْلَلَةً وَفِعْلَلًا وَزْنِي Mezunuhu bu vezine vurulmuş, bu ölçüye vurulmuş ve elde ettiğimiz fiil dahraja, yudahricu, dahrajata ve ihraja. Dahraja, yudahricu, dahrajata ve Ve bu babın alameti. Yani bu babı nasıl tanıyacağız dediğimiz zaman en yekuna madihi ala arba'ati ahrufi. Onun mazisinin dört harf üzere olmasıdır. Bir şartı şartıyla, en yakuna olması şartıyla, jemi arkufuhi asliyeten, onun bütün harflerinin asli olması faydıyla. Ee, dedi ki en yakuna maddihi, ala dört harfin bir şartı en yakuna jemi arkufuhi asliyeten. Asli demiş olduğumuz zaman, bunu sat kitapların hepsi için söylüyorum. Asli harfler dediğimizde anlayacağımız mana şu ki. Yani e, bu harfler Araplar vada etmişler. Sonradan kimse bu harfleri fiilin içerisine eklememiş. Bu bize en çok nerede faydalı olur? Kelimeyi farklı binalara sokmuş olduğumuz zaman, farklı misallere getirdiğimiz zaman hangi harf aslındandır, hangi harf sonradan ziyade edilmiş bunu bilirsek, şeylerde e, fiillerin sigalarını çözerken bunu rahat bir şekilde çözmüş oluruz. Ama bilmezsek hangisi aslidir, hangisi ferenidir? sonradan eklenmiş karıştırabilir özellikle de ihlal babında yani vavun ya'ya vavun elif'e döndüğü ses ziyadenin olduğu hasfın olduğu bablarda hemzene hasfedildiği bablarda aklımız karışabilir. Ve bu babın binası yani geldiği mana şudur. Li'tadiyeti galiben çoğunlukla müteddi içindir. Vakad yekunu lazimen bazen de olur. Minsarü mutaaddi mutaaddi olanı örnek Nahdahra zaidun el-hacra. Dahraja zaidun el Bunu nasıl irab ediyoruz? Diyor ki dahraja fi'lü <gülüyor> Yani dört harfli de olsa fi'lü madid. Mabni alel feth la mahal lehu min el-i'rab. Zaidun fa'ilun merfuu ve alamatu raf'ihi ed el wa alama nusbi al fethatu zahira zat demek ki bu fiil mütedadir. Mütedad var ki demek ki failin fiili kendinden çıkmış gidip başkası üzerinde tesir etmiş, etki bırakmış. Wa misalul lazimi daraba zaidun. Daraba zaidun laziminun misalidir. manasını kim söyleyerek boyun. Eğmek. Boyun eğmek, değil mi? Bir kişinin başını önüne eğmesi aşağıya doğru yani taata ala Başını öne doğru eğdi. Buna ne diyoruz? Buna darbaha diyoruz. Başı öne eğmek failin kendi nefsinde kalan bir fiil olup dışarıya taşmadığı için bu lazımı bir fiil. Ondan dolayı sadece fail var. Cümlenin içerisinde şey yok. Mefuh yok. Buna örnek olarak neyi verebiliriz? Darbaha'ya Kur'an-ı Kerim'den lazımı olaraktan örnek. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında kadınlar hakkı itiraf ettiği zaman Yusuf Aleyhisselam ne dedi? el has hashasel habbu. Hak açığa çıktı. Hasan, Hasan, Aynı bu da dört haklı, bir, iki, üç, dört. Bu ney bu? Rubai. Binası ne için? Binası da lazım. Çünkü hakkın açığa çıkması mefhulü olmayan, sadece faili olan bir olay. Tamam. Dar ve Haze'yi örnek olaraktan bize. و سِتَّةٌ 6 tane babtan lemul hakiduhraja dahraca il hakid elmbaplardandır 6 tane babta dahraca il ve sitteti, bu 6 tane baba denir elmul haku bir ruba'i ruba'iye ruba'i mujarrade mulhak olan fiillerdir Mülhak'ın ne olduğunu kim bize izah edecek? Mülhak ne demek? Yani Araplar niye bazı fiillere mülhak demişler? Kim söyleyecek? Araplar niye bazı fiillere mülhak demişler? Söyle enes. <gülüyor> i̇zah, izah. Bunun izahı ne? Yani mastarların aynı olması ne demek? Bunun mantığı ne? Yani bazı fiillerin, bazı fiillere ilhak edilmesinin, ve mantığı tam olarak ne? Bunu kim izah edecek bize? Buyur. Normalde yani bu aynı değiller de. ama iyi burada kalıbı aynı olduğu için en yani şıkkiden Şöyle, şimdi mesela diyelim ki bak biz lugat olaraktan şunu öğrendik, Dedi ki fiiller şimdi madde madde söyleyeyim inşallah, madde madde net bir şekilde anlaşılır. Şimdi biz dedik ki fiiller ya e, sülâsîdir veyahut da rubaidir. Yani aslı üç harf üzere Arapların valayetiidir, çoğunluk budur zaten. En çok Arap ruhatında var olan fiil, sülâsî olan fiildir. Veyahut da dedik ki rubaidir. bu da azınlıktır. Zaten sadece bir bab olması bile bunun azınlıkta olduğunu göstermek için kâfi. Niye sülâsî çoğunlukta rûbâî, azınlıkta? Çünkü sülasi 3 harfli. Sülasi 3 harfli. Bubai ise 4 harfli. Araplar her zaman hafiften yanar. Çünkü Arapların dili çok geniş. Arapların dili çok tafsilatlı. Onun için nerede hafiflik varsa oraya meyletmişler. Tamam? illet bu. Sülasi de dedi kendi arasında mücerret yani mücerret olarak Araplar onu var ettikleri zaman üç harfli olaraktan koymuşlar. Bir de vezîf dedik. Yani Arap'la üç harfli olana harf eklemişler, bu da bir harf, artı bir, artı iki, artı üç, doğru mu? Dedi ki, rubai olan fiiller ise, onu göreceğiz şimdi, bu da aynı, ya mücerrettir yani Arap onu vada ettiğinde, dört harf olarak vada etmiş, işte darbaha gibi, dahraca gibi, vesaire faalere gibi, veya meziktir, bu da artı bir, bir de artı iki. Niye? Çünkü Arap lubatında bir fiil veya bir kelime üç harften aşağı olamaz, altı harften de yukarıya olamaz. Tamam Şimdi bunların her birinin sigaları var. Güzel. Ama bizim önümüzde şöyle bir problem var, burası anlaşıldı değil mi? Burası anlaşıldıysa bizim önümüzde şöyle bir problem var. Mesela diyelim ki, benim elimde hakale diye bir fiil var. Hakale. Hakale. Bu fiil mücerret mi? Eee şey değil mi bu? Sulasi mücerret. Niye? Çünkü fe a la fa ve fiil, yani fiil kabul ediyor. Haqale o zaman sulasi Şimdi çek bakalım Haqale. Kim çekecek Haqale? Haqale yahkelu devam o 24 tane sıgaya göre. Yok mu içinde çekecek olan biri? Hakale önümüzdeki 24 tane şeye göre çekecek olan bir adam yok mu şimdi evet. Vallahi çok ayıp ettiniz, ayıp sizi. حقل يحقل حقلتا حقل يحقل حقلتا حقل محقول لم يحقل ma يحقل la يحقل لا يحقل لم يحقل لا تحقيق لا تحقيق الى اخره Şimdi bakın dikkat ederseniz hakikaten sıgolarını çektiğimiz zaman sıra maslara geldiğinde diyoruz ki haqaaten tamam Şimdi mesela biz bir sürü sılasiyi mücerred fiil gördük. Hiç bir tane sılasiyi mücerredin mastarının bu şekilde olduğuna dair bir fiil gördük mü? Görmedik. Nasara yan soru nasara vehebe yahabu zahaban كتب يكتب Mesela darbe yadribu darbe, mesela alime ya'lemu ilme, mesela. Yani üç harfli olanların genelde şeyleri üç harfli oluyor, masterları üç harfli oluyor. Olmasa bile bu kadar siga farkında olmuş olduğu başka bir şey yok. Başka bir fiil yok. Şimdi bunun gibi başka fiiller de var. Mesela örnek veriyorum, şetane. şe Bu sülasi mücadet değil mi? Sülasi mücadet, niye? Çünkü fa-u-fe'li burada, ayn-u-fe'li burada, la mu burada. Sülasi. Kim çekecek şeytaneyi? Şeytane... Yeştino... Tamam, fark etmez. Orayı bilmiyor. Sen ne geliyorsun o geliyorsan... Şeytane... Şey Şeytane... E, şey ha. bak. Şeytane. Devam et. E, Şeytino... Meş meş meş Meştino... Yeş yeş len yeştino... Len ma yeştino... Ma yeştino... Len yeştino... Len yeştino... Yeştin ya yeştin, içtin Tamam. Şimdi şu kalıp, elimizde var olan bu kalıp, üç harfli bir fiilin, sülasi mücerredin, mastarına benziyor mu hiç benzemiyor. Cık. Araplar demişler ki, burada bir tuhaflık var. Burada bir tuhaflık var. Bu mastarlar neye benziyor demişler. Bakmışlar araştırmaya başlamışlar. Bakmışlar bu mastarlar, dahracayu, dahracu, ra J, T, D, hem harf hem de hareke uyuyor. Doğru mu? H, ha, hem harf hem de hareke uyuyor. D, R, hem harf hem de hareke uyuyor. Doğru mu? Q, L, T, D, R, hem harf hem de hareke uyuyor. aşağıdakine. T, T, hem harf hem de hareke uyuyor. Demiş ki bu fiiller ve benzeri bir takım fiiller var. Asılları sülâsi mücerred gibi olsa da bunların maslarları aynı rubâî mücerredin masları gibi geliyor. Doğru mu? Asılları sülâsi mücerred gibi nasrâ darabâ gibi olsa da maslarları dâhreca, fe'alela, darbahâ, hashasâ bunların şeyleri gibi geliyor. Maslarları gibi geliyor. Şurada hiç fark var mı? Biz vezin nedir demiştik vezin. وَاسْنُهُ مَوْزُونُهُ diyoruz ya vezin şudur fiilin hem harf sayısında hem hareket biçiminde belli bir vezin üzere olmasıdır. Havqaleten, şeytaneten, baytaraten, cevhareten bu masdarlar hangi kalıpta? Fa'laleten -e kalıbında. Çıkarın bakalım fa'laleten -e şeytanetene veya baytaretene bir tane şey vezin. Neyi çıkaracaksınız? Fa'laleten'i -e çıkaracaksınız. Peki fa'laleten -e neyin masdarı? Hangi vezinin masdarı? Dahrecenin, darbahanin, hashasenin bunların masdarı. Ha, İttihadül masdarın bu demek işte. Tamam. Fiil özünde sülasi mücerred, ama mastar siyasında nelere benziyor? Mastar siyasında rubai mücerrede benziyor. O zaman demişler, biz bunun mazisine de bir tane harf ekleyelim. Biz bunun mazisine de bir tane harf ekleyelim. Komplişi şey gibi olsun, daha gibi olsun. Yani mazisinde, muzarisinde, mastarında, her şeyinde şey gibi olsun, daha gibi olsun ki taki karışıklık olmasın. Şimdi mesela örnek veriyorum. Diyeceksin karışıklık ne? Arap için çok sorun değil de senin için benim şey problem. Niye? Mesela ben deyem ki حَوْقَلَدَنِي حَوْقَلَدَنِ şeklinde gördüm. Biri bana sorsa dese ki حَوْقَلَدَنِ Sonuçta biz demiş ki kelimelerin aslı ney? Mastar. Yani mu'camda adam bana mazları verecek doğru mu? Ben de mazlara bakıp bu kelimenin fiil mazisini çıkaracağım. Allah için aklı başında bir tane adam حَوْقَلَدَنِ حَقَلَدَنِي çıkarabilir mi? Bak Arap Arap olması hasebiyle bunu yapabilir ama sen ben bunu yapamaz ki Arap da yapamaz da çok kolay değil yani böyle bir şey. Bayt araten fiiline bakıp bunun aslında bat e, diyebilir mi bir şey? Bayt araten faalatten -e deme faalat -e demek ki bunun aslında bayt diyecek olan karşıcak demişler biz bu karışıklığın önüne alabilmek için sıgası rubaîi mücveredim mazalarının sıgası rubaîi mücveredim mazalarının sıgasında olan fiillere uygun olan bir tane harf ekleyelim. Muz'esine bütün çekimleri şey gibi olsun. Darhaca gibi olsun. Mantık şimdi anlaşıldı. İttihadul kast edilen ne olduğu anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ne yapmışlar? Havqraten. Bak bu şa masdara ne gelmiş? Faul fiil ile aynu fiil arasında havq gelmiş. Demişler faul fiil ile aynu fiil arasında biten a vav olursa aha sana oldu havqaladı. Havqala. Havqa yuhavqilu havqalada. Tamam? Bakmışlar şeytaneden ne gelmiş buraya? فاولفيل ile عينفيل arasına yağ gelmiş. Ha, buraya bir tane yağ koymuşlar, olmuş şeytan. Tamam mı? بايتارeten. Bakmışlar da ile e, te arasına bir tane yağ gelmiş, mazisine de koymuşlar, بايتار olmuş. Anlaşılıyor musunuz? Anlaşılıyor musunuz? Mesela bunlar ibaret. He şimdi şeyi anlatmadım, özür dilerim. Şimdi tamam, peki buna niye mulhaq demişler? Şimdi mesele orada. E şimdi adamlar demişler ki, biz bu yapılan işleme, buna sülâsi mücerred desek, bu sülâsi müceretti. değil. Doğru mu? Buna sülâsi mezid desek, hiçbir tane sülâsi mezidin böyle bir kalıbı yok. Sonuçta sülâsi mezidin bablarını öğrendik. Doğru mu? Yani fazla seçeneğimiz var mı, elimizde yok. Bab sigalarımız belli, ona da uymuyor. E buna rubâî mücerred desek, Rubai mücerred değil. Doğru mu? Araplar, Havgale'yi ilk koyduklarında dört harf üzerine koymamışlar. haqale diye koymuşlar. Üç harf üzerine koymuşlar. Öyleyse bu rubai mücerred değil. E buna rubai mezid desek, rubai mezidin kalıbı belli. Bu rubai mezid kalıbında değil. Buna demişler bir formül bulacağız. Yani bir formül bulalım. Ne onların hududuna tecavüz edelim, ne bunu ortaya yerde bırakalım. Öyle mi? Ne yapmışlar demişler bu da o zaman mülhak olsun yani o babdan olmayan ama sonradan o baba eklenmiş anlamında mulhak bir olsun demişler. Anlamayan var mı bu anlattığımı veya benim anlatamadığım bir şey var mı? Buyur. Biz hocam sözlükten baktığımız zaman peki bunu e, aslında hakaleye mi bakacağız, awkaleye mi bakacağız? Hakaleye bakacağız. Hakaleye bakacağız. Hakale bakacağız. Gerçi elindeki sözlük şeyse ne? Ya yani şu anda genelde kullanılan sözlüklerin hepsi öyle zaten verir yani bunu gösteren mutlaka bir şey vardır sözcükler. Özellikle Arapça Arapça olanları bahsediyorum. Zaten eğer Arapça Türkçe sözlük kullanıyorsanız yavaş yavaş atın. Yani Arapça Türkçe sözlük insana çok bir şey kazandırmaz. Arapça Arapça sözlükler olursa bir anınızda size daha çok faydası olur. Anlaşıldı değil mi? Elbâbul <gülüyor> evvelu birinci bak demiş. Fev'ale yufav'ilu fev'aleten ve fî'alen mevzunu havqala yuhqilu havqalatan ve hiqalan demiş. Hepsi aynen Mevzun olanı vezinde olana uydurdu. Ve alametu alameti nedir? En ikona olmasıdır. Madihi onun mazisinin ala 4 harfi dörd harf üzere olmasıdır. Bi ziyadetil vavi bir vavın ziyade olunmasıyla بَيْنَ الْثَائِ وَالْعَيْنِ فَهُ الْفِيلِ لَعْمِ الْفِيلِ bir tane babın ziyade edilmesiyle elde edilmesidir. وَبِنَاهُ Onun binası yani bu babın niye yapmışlar? Ne anlama geliyor bu bab? lazimi fakat Sadece lazım içindir. Yani bu babta gelen fiiller e, lazım için kullanılıyor. نَحُ حَوْقَلَ زَيْدُن Manasını kim söyleyecek? حَوْقَلَ زَيْدُن Zayıf düştü. Zayıf, zayıf düştü, tamam. Neden dolayı peki zayıfladı, kim onu söyleyecek? Şimdi açlıktan zayıf düşmek var, değil mi? Buyur. İhtiyarladığından dolayı zayıf düşüyor. Hani bizim dilimiz biraz dar. Ama Araplarda öyle değil. Yani hangi zayıflar için söylüyoruz? İhtiyarladığından dolayı zayıf düşenler için söylüyoruz. Hastalıktan dolayı zayıf düşene ne diyoruz? Hastalıktan dolayı zayıf düşen, Hastalıktan dolayı zayıf düşmeye وَهَنَةً diyoruz. Korkudan dolayı zayıf düşen ne diyoruz? Korkudan ötürü zayıf düşen. Korkudan ötürü zayıf düşene de bu fiili kullanıyoruz. وَهَنَةً fiilini kullanıyoruz. Umumen zayıf düşene ne diyoruz? دَعْفَ دَعْفَ Sıfat olursa zayıflık onda Ona حَسُنَّ 5. vaktan Daufe diye kullanıyoruz. Değil mi? Estağfurullah. yanlış söylüyorum. Hastalıktan dolayı zayıf düşene sakime diyoruz. Korkudan dolayı şey düşene vehne diyoruz. Vehne diyoruz. Elbâb-ıslâni ikinci bak. Fay'ale yufay'ilu fay'aleten ve fi'aleten. Mevzunuhu baytara yubayturu baytara ten ve bi'ytaren. Olmuş. Ve alâmetuhu Burada da bir fazlalaştırılan harfi anlayabilmek için masardaki fazlalaşan harfe bakacağız. Yani de vav olduğu için eee haqa haqale diye havqaliye vavla fazlalaştırmışlar. Beytare de ya olduğu için eee mazisini de beytara diye ya ile fazlalaştırmışlar. Tamam? Beytara yubeyturu beytaran ve beytara. Ve alamatuhu onun alameti ise en yekuna onun mazisinin olmasıdır ala erbaati ahrufin dört harf üzeri olmasıdır. Nasıl dört harf? Zaten mücerret olmuş olsa rubai mücerret olması lazım. Değil mi? Ziyade ile. Bir ziyadeti, ziyadetiyle elyai yanın ziyade edilmesiyle beyne'l fa'i ve'l ayni faul fi'le an'ul fi'lin arasına. Ve bu babın binası. Yani bir fiil niye bu kalıba sokulur? Hikmet nedir? Li'tadiyeti fakat sadece müteddi olması içindir. Nahvu örnek bey razeedun il kaleme. Zeyt kalemin yardı kırdı ey şakahu yani onu yardı onu kırdı el babu's salitu 3. bab fa'wala yef'ul fa'walatan ve fi'atwala mevzuru cahwara yuhamiru cahwaratan ve normalde bu fiilin aslı ne cahara yani bir şeyi açıktan söylemek ama Araplar baktılar ki Cehara'nın masları ne diye geliyor? Cehvaraten diye geliyor. Cehvaraten hiç sülasi mücerredin maslarına benzemiyor. Baktılar daha çok neye benziyor? فعلالاتا <gülüyor> دهراجاتا buna benziyor. Baktılar Cehara'nın, Cehara'nın maslarında ne fazla olmuş harf olarak? Vav! Wow. Nerede olmuş peki? اَنُرْفَيْلَا لَا مُرْفَيْلَ arasında, ile Ra arasında. Aynı şekilde mazisine de aynı yere koydular. Cehvara, mucahviru cahwaratan bu şekilde gider. Mucahvirum, muchavarun, lem mucahvir, lem ma diye bu şekilde gider. Ve alamatu en yakuna madihhi ala arba'ati ahrufin. Mazisinin dört harf üzere olmasıdır. Bi ziyadetin vavu beyne'l ayni ve'l lam. Onun eee aynul fe'li ile damul fe'li arasında bir vavun ziyade kılınmasıyla bina onun binası Eydan litti aynı şekilde önceki gibi mütedilik içindir fakat sadece nehu gibi cehvara Zeydun el Kuranı zeyt Kuran'ı cehretti açıktan okudu zeyt Kuran'ı cehrti açıktan okudu. Şimdi bir soru sorayım ben size, bir önceki iki babı açın. Neyi bize örnek verdi? Söyleyin, yazayım buraya. Şey. Şimdi bize üç tane bab verdi değil mi şu ana kadar? Birinci bab ne diyeyim? Havkale. İkinci bab? Veytara. Üçüncü bak ceh-vera Şimdi bunun masları حَوْقَلَةً iki maslar verdi. حَوْقَلَةً Bir de حِيِّقَالَ Bununki baytaraten وَبِيِّطَالَ Bununki ceh-veraten Başka? Civar. Aradaki farkı kim söyleyecek? Aradaki fark. Altını çizdiğim üç tane filin arasında fark var. Kim söyleyecek? Dur. Birincisinde en fazla filin altında yağ ziyade edilmiş. Tamam. İkincisinde aynı yerde yağ ziyade edilmiş. Tamam yerinde de, yerine de e, alufi ile lanufi arasında demiş, Bu bir fark. Ben bunu düşünmemiştim. Soru bu dedi. doğru ama cevap doğru. Bu bir fark. İkinci farkı kim söyleyecek? Benim kastettiğim farkı. İkinci farkı kim söyleyecek? Bakın ağabeyler, burada birinci mastar ikinci maslara döndüğünde vav viyaya dönüşmüş. Birinci mastar ikinci maslara döndüğünde beytalen ve bitaren. ya ya tekrar ya olarak kalmış. Üçüncüsünde ise hiçbir değişiklik olmamış. Doğru mu? Kalıp olduğu gibi yine bu tarafa geçmiş. Bunun sebebi ne? Sebebini kim söyleyecek bunu? Niye böyle olmuş? Elelden dolayı. Değil mi? Çünkü birincisinde havkalaten <gülüyor> haykalen olmuş. Aslı ne bunun? Haykalen <gülüyor> aslı kim söyleyecek? Haykalen. <gülüyor> Hiu olması gereken bu zaten. Hiu kalan vau sakin. Ma kabili meskon, mesk, meksür <gülüyor> yaya dönüşteki oldu. Doğru mu? Burada beyt zaten zaten bir olduğu için bir şeye gerek yok. Yani ya sakin öncesi de keserdi. Burada ise böyle bir şey yok. Doğru mu? Ceh zaten. illet harfi, farfi, lanufi'nin arasına değil, lanufi ile lanufi'nin arasında olduğu için böyle bir <gülüyor> şey gerek yok. Tamam. El babu el babu erbiu. Fi'ala yuf'ilu fi'alatan ve fi'alan. Demiş bu babamızın özü ölçüsü. Adyara yu'athiru 'athiratan ve Bu da bu ölçüye uygun olan mevzunun fi Ve alamatu an yakuna madihu ala arba'ati ahrufi. harf üzere olmasıdır bi ziyadeti lya'i beyne'l-ayni ve'l-lami bi ziyadeti lya'i ya'nın zaid olmasıyla beyne'l-ayni ve'l-lami ayın-ı fiil ile lam-ı arasında ve bunun binası lil lazimi fakat S sadece lazimi olan bab içindir nahu asyara zeydu manasıyla aserin kök Değil mi? Asyara, Zeynep. Peki şimdi şöyle bir şey yapalım e, sizinle. Asyara'nın nasıl ne olabilir? Asyara'nın nasıl? As Atara. Değil mi? Çünkü normalde Araplar dedik ne yaptılar? Bunun maslarına baktılar. Maslara atyaraten gelmiş. Bunun aslı ne? Atara. Maslarda ne ziyade olmuş ya? Nerede? Ayyül ile lamur arasında. Önceki bakla arasında fark ne? Öncekinde vav ziyade olmuştu bunda ise yağ ziyade Güzel. Peki asara dediğimiz zaman asara tökezledi manasına gelir mi? Şimdi bunun özü asara. Peki asara kendi özünde tökezleme manasına gelir mi? Manasına. Heh, asara kendi özünde tökezleme manasına gelmez. Demek ki burada verilen örnek yani bu artık bilmiyorum ben alta baktım sadece ''S'' demiş. Bir şey dememiş. Şimdi burada dedi ki ''Lil lazımi fakat'' Doğru mu? Bakın altta bir tane, yani burada bir tuhaflık var. Altta S diye bir tane şey vermiş. ''S'' harfiyle bir tane ''H'''ye vermiş. Gördünüz mü ''H'''yi? Var mı herkese kitabında ''H'''ye? ''F'' harfiyle bir ''H'''ye vermiş. Okuyorum manaehu zelle, manası zelledir kaydı demektir wa o da lazımdır ev veya da asyara er-raculu alayhi asyara er-raculu alayhi yani onu ona tulu etti onu gördü onun farkına vardı manasına veya da bu manada kullanılır demiş şimdi böyle oldu mu li lazimi fakat Asyara ittala عَلَيْهِ Oldu mu şimdi? Olmadı. Yani o lillazmi fakat olmadı. Çünkü asara olduğu zaman asara mutaddi bir fiil. Yani şimdi تَلَعَةُ ala شَيْهِينَ dediğinde تُلُعُ benden Çıkıp başka bir şey deriyor. Yani başka bir şey daha olması lazım ortada. Öyleyse mutaddi. Doğru mu? Mutaddi olduğuna göre demek ki burada lillazmi fakat cümlesi yanlış. Belki diyebilirdiğin ''lil lâzimi galiben ve kad yekunun mutahadiyen'' Değil mi? Böyle de söyleyebilirim. Burada şey var mı? Bu arada elimizde büyük bir sözlük var mı yalnızca? İyi bir sözlük var mı? Aser'in ayak kayması manasına kullanıldığına bir bakalım. Daha, bir şey daha, bir şey daha bir da bakabiliriz de daha büyük bir sözlük olsaydık diyoruz ya da şey yapalım ben kendim ayda 5. Bab 5. bab Fa'ala la yuf'alilu fa'alalate ve fi'alana Fa'ala la yuf'alilu ve bunun mevzunu celbaba yucalbibu celbabatan ve Bu fiilin aslı bu fiilin aslı ce bu fiilin aslı ce-le-be. Araplar neyi fark etti? Baktılar ki bu maslarda cel beten geliyor. Yani aynı lamul la feli iki defa tekrar etmek suretiyle maslar elde ediliyor. Bu da daha çok neye benziyor? Daha çok rubai'ye benziyor. Ne yaptılar? Aynı kendi cinsinden bir harfi mazisine eklediler, bu şekilde mülhak olan bir bab ürettiler. Tamam? Celbe be yücel bir bu cel-be-beten dediler wa alamatu alamati an yakuna madihu ala arba'ati ahrufin 4 harfli olmasıdır bi ziyadeti harfin wahidin bi harfin ziyade olmasıyla min cinsilami fi'li lamul fi'lin yani son harfinin cinsinden fi akhirih en sonunda wa binauhu unun binasi li ta'diyeti içindir nahu jalba zaidun el jilbaba jilbaba zeydun el jilbaba zeyt elbisi gidi dimiş el babu sadesu 6. bab feala yufaali fealiyatan ve fealaen demiş bunun da aslı ne selqa yunsali selqayatan ve silqaen demiş bu fiilin aslı selqan aslı Selka. Selka. değil mi? Aslı selka. Ama bunun masları selkayeten şeklinde gelince, Araplar doğruya bir tane ne eklemişler? ye eklemişler. Ne olmuş? Selkaya olmuş. Aynı cinsinden aynı yere bir ye eklenince sonra selkaya olmuş. Ve da iğdala uğramış, ya muharrrik, maqabdin meftuh, elife dönmüş, selka olmuş. سَلْقَى يُسَلْقِي سَلْقَيَتًا وَسِلْقَاءً وَعَلَامَتُهُ Bu bâbın alameti en يَكُونَ مَادِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ Onun mazisinin dört harf üzere olmasıdır. بِزِيَادَةِ الْيَاءِ فِي آخِرِهِ Sonunda bir yanın zaid olmasıyla bina وَبِنَاهُ binası yani bu babın gelmiş olduğu manâ لِلْتَعْدِيَةِ müteaddilik içindir نَحُ سَلْقَيْتُ رَجُولًا Ben adamı kafasının üzerine yere yatırdım. Adamı, tabi burada kafa bizim e, Türkçe'deki kafa değil, şurası en sert kısım yani şu. Kafanın arka tarafına, bunu fıkıhta söylemiştik zaten değil mi? Arapça'da kafa, bizdeki kafa manasına gelmiyor. Kafa şurası, خَلْخَ الرَأَصْءٍ dediğimiz yer, kafa. وَيُقَالُوا لِهَذٍ۪نِ سِدَّت۪ينَ Bu altı bab için denir. yuqalu Li hadi bu 6 bab için denir. El-mulhaqu bi'r-rubaiy. Rubaiyemul hak olanlar denir. Ve manal ilhaqi ilhakin manası ittihadul masdarayn iki fiilin mastarlarının aynı olmasıdır. İki fiilden kastı ne? Ey el-mulhaqi mulhaq olan fiilin yani mulhaq olan fiilne havqala Dayıta'la, değil mi bunlar? Cehvar'a mulhak olan fiille وَالْمُلْحَةِبِهِ Kendisine fiili ilhak etmiş olduğumuz, yani Dahraca'nın masterlarının aynı olmasıdır, demiş. Bu altı bakla alakalı ve mulhak ile alakalı anlatamadığım veya anlaşılmayan bir şey var mı? Buyurun. Burada mesela önceki baklarda şimdi kelimelerik ve başka manalar gözleyelim. Burada başka manalar var mı? Yok, yok. Bunda bunlar zaten yok. zayıf fiiller. Yani bunlar zaten kendileri kendi özünde bir şey olmadıkları için hani bir yer bulamadığımız için hak yapmış olduğumuz fiiller. Neye el edilmiş derse mana kendi özündeki manası neyse o. Kendi özündeki manası neyse o. Tamam? Yani kendi özünden kastımız ne? Sülâsi mücerred olduğu zamanki ki manası neyse, hatırlıyorsanız sülâsi mücerredlerde hepsinde tek bir tane mana söyledik. Hiçbirinde iki tane mana söylemedik. Doğru mu? Çünkü Araplar asıl olan bir tane binayı bir tane mana için inşa etmişler. Yani bir fiil inşa edeceklerinde, vala ettiklerinde bir manayı gözetereklerini yapmışlar. Doğru mu? Ama sülâsi mezide gelince bir harf, iki harf, üç harf eklenenlerde harf ekleniyor, hem kendi asli manası var, hem de bir de o harfin eklediğimiz manası geliyor üzerine. Kullanım alanı daha fazla genişliyor. Ne demiştik? Kaidemiz asıl, yani bazı şeyleri, şaz noktaları bulunsa da asıl olan neydi? Ziyadetü'l-mebne tedullü alâ ziyadetü'l-me'ne. Binada yapılan ziyadelik, kelimenin özünde yapılan ziyadelik mutlaka manadaki ziyadeliğe delalet ediyor. Yoksa mesela diyelim ki biz e, iftihale babına beş tane mana saydık, örnek veriyorum. Yani zaten fealeyken, cema'a, işleme'a, işleme'a değil de cema'a iken, zaten aynı manayı ifade ediyorsa bir anlamı yok dedik. Ekstra manalar ve kullanımlar olmalı ki bizim ona harf eklediğimizin bir şey olsun, anlamı olsun. Buradaysa, farkındaysanız biz harf eklememişiz. Mecburiyetten dolayı bir şeyi bir şeye uydurmuşuz. Anlaşılıyor değil mi? Yani manada genişleyebilmek için e, şataneye veyahut da bataraya veyahut da ceharaya harf eklememişiz. Zaten cehre bir kullanımda çok ilginç bir kullanımına denk gelmişiz. Maksat onu tamamını uydurabilmek için, tamamını münasip hale getirebilmek için uygun olan bir harfi oraya eklemişiz. Yani kasıt burada e, manada ziyadeliğe gitmek değil, kasıt kendisine benzeyen fiille bunu münasip hale getirmek kullanımı. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Tabi de <buyurun. gülüyor> Yani bu haftalarda sadece lazım için gelir, işte müteahhitli için gelir şeklinde söylenir. Bunlar yani bazen lazım için gelebilir, mesela müteahhitli için gelir gibi sadece bazen lazım için gelebilme. Mesela örnek. Söyleyeyim. Aklına takılan bir şey varsa söyle onun üzerinden cevap diye. Mesela bu ikinci kapta alakalı. Yani biz önceki gördüğümüz şeyde Beykere Zeydin şeklinde mesela geçmişlerdi. Bir daha söyler misin be? Beykere. Baykara Zeydin. Zeyt helal oldu anasına. Zeydin. Benim verdiğim derste mi oldu böyle bir şey? Yok. He, daha önce de. Yani, ben, ben böyle bir şey hiç bilmiyorum. Bir i̇lk defa diyorum. Baykara diye bir film olduğunu da bilmiyorum. Olabilir. bilir, Olmaya da bilir. Allah ilk defa diyor. Şimdi biz Baytarayı şeyin anasına gördük. Yani Baykara Zeydin nasıl helal oldu ki? Baykara Zeydin şöyle olur en fazla. Zeyt erken erken işe başladı. Çünkü beykara nasıl? Bekara. Değil mi? Yani mastarı beykar gelmiştir. Onlar da bakmışlardır ya var ya eklemişlerdir. Bekara, yani bir şey erken başlama ee, gibi. Ben de Tamam. <gülüyor> tamam inşallah. Buyurun efendim. bir şey da. Söyle. Gücün var. Cenk var. Aynı zamanda lazım var. Örnek. Kim söylemiş bunu? Kim söyledi? Önceden gördüm. Şey bu, daha daha önceden gördüğünden Yok. Burada gördüğünden. Ben buyuralım. Aslında yani... Mesela bende mi var? Sen söyleyecek misin? Tamam. Mesela Havukale'de de... ...Besut'un bu şekilde... ...ben görüyorum ama mesela, Havukallan bir def etmek manası var. Havukallan, zeydun hamran. Ve böyle bir manası. Yani söylemişler. bir şey. O demek anlatan kocanın geniş inmeyle alakalı bir durum. Ben bilmiyorum. Yani olabilir ama ben bilmiyorum. O, aynı o şekilde. Ben ilk defa biliyorum. O da bilir. Ama ben bilmiyorum. Ya benim bu konuda bilgim yok, bilgim olmadığı için de bir şey söyleyemem. Olabilir, olmuyor Allah Allah Siz öğrendiğiniz kaynak sağlamı peki, onu sorayım. Yani bunu işittiğiniz kaynak sağlam mı? Yani, bir yaşam, bir ha, tamam. yani olabilir, öyleyse doğrudur. Sonra şeye bakarız, haşiye kısmına bakarız, varsa doğru. Ben bilmiyorum ama, olabilir. Başka sorusu ola. Buyurun. Ha, bu, yani bu fiiller belli fiiller mi yoksa bunların dışında mesela fiiller var mı? Yani bu şekilde gelmendir. Tabii var, var, fiiller var. Yani bu şekilde mesela diyelim ki sen ee, şimdi örnek veriyoruz. Dört harfli bir fiil gördün. Mesela şöyle bir örnek verelim. Biz burada şunları silin bir tane ne verebilirim. Mesela abinin dediği gibi bir sen ne demiştin abi? Beyker mi demiştin? Beyker. Şey mi yaptınız dediniz şöyle iblis sorular bulalım bugün ya hocam o bize soru soracak neyi bilmiyorsun diyeyim. Beyker. Şimdi mesela böyle bir fiil gördük tamam? Hemen mantıkı bir taksimat yapalım. Yani bu fiil dört harfli. Mazisini görürsen. Bir iki üç Doğru mu? Şimdi bizim elimizde şeyler var. Baplar var. Rup, dört harfi olan. Ya sülasi mücerreddir. Şey, sülasi mezid. Bir harf. Doğru mu? Ya da rubahi mücerreddir. Başka dört harfli olan bir bab var mı? Bab yok. Peki sülasi mücerred dört harfli olan kaç bab vardır? Üç bab. Var. Efale. فَعَلَةً Bir de faale. Hiçbirine benziyor mu? O gitti. Ona çarptı. Geriye ne kaldı? Rubai mücerred kaldı. Doğru mu? Rubai mücerredin kaç tane babı vardı? Bir tane babı vardı sadece. Bir tane. O da ne? Dahlaca. Benziyor mu? Benzemiyor. Ya var burada çünkü. Tamam? benzemiyor. Çünkü bu, Burada yağ yok. Öyle mi? Yağ yok. O zaman ne yapacaksın diyeceksin bu bundan değil. Bunu zaten bir tane babı var. Bu da kullanımı çok az. Fiilleri de belli. Böyle bir bab yok. Öylece diyeceksin ki bu demek ki mastarı beykir eten geldiği için Araplar yani mülhak bir rubai diyeceksin buna, Araplar diyeceksin bakmışlar Mastar'daki yağ nereden gelmiş. Ee, faul fiil ile aynı fiil arasında sen de buraya bunu koydun tamam diyeceksin. Bu rubai müceveth murhaq bir rubai. Hangi babam murhaq diyeceksin? Beytala'ya. Tamam mı? Fe'al'e. Anlaşıldı. Yani ya öyle ya öyle. Elimizde başka seçenek yok. Bu şekilde sonuca ulaşabiliriz Başka sorusu olan? Yok. Buyur abi. Sayın Mevsel'e buradan zahkayet indirdik ya. Tamam. Burada e, bu yağın ziyadesi e, Maskarından dolayı mı? Mesela evet. Şeyi mi merak ettin? Niye selka olduğu onu mu merak ettin? Şöyle. Anladın? Tamam. O yağsı Maskarından dolayı mı? Mazi, e, tabi tabi. Şimdi mesela diyelim ki Şöyle düşün. Buraya selka yazsa, Şimdi Araplar bakmışlar ki Selka eden diye bir mastar gelmiş. diye bir mastarı gelmiş, tamam? Şimdi bu mastarın aslında neyi? Selakay. Doğru mu? Şimdi bu neye benziyor? Dahre Ceten'e benziyor. Öyle mi? İstela kanın mazlarına benziyor mu bu? Selakanın mazlarına benzemiyor. Ne ziyade peki selakada burada? Furfil, aynufil, lamurfil. Kaç lamurfil? Ne kaldı geriye ya kaldı? Fazla olan. O zaman bunu ayn lamurfilinden sonra bir tane ye ekleyelim demişler. Ne oldu? Selqa ya oldu. Selqa ya oldu. Anlaşıldı buraya kadar selqa. Peki Arapça'da dört tane harekeli harf yan yana gelir mi? Gelmez. Dört tane hareke Arapça'da yan yana gelmez. Mutlaka bunlardan bir tanesinin ne olması lazım? Sukun olması lazım. Güzel. Şimdi mantıklı şeyleri yapacağız. taksimatları yapacağız. Bir, birinci harfe sukun koyalım. Ki üçü, üçü harekeli olsun, biri sakin olsun. Sakinle başlanır mı kelime? Başlanmaz. Bu gitti o zaman. Tamam. Şuna koyalım, kafa koyalım, şey, sukun. Olmaz. Niye olmaz? Çünkü eğer biz buna sukun koyarsak, sonra da buna müteharrik bir zamir getirirsek, müteharrik zamir, fiil maziye bitiştiği zaman, fiil-i ne yapar? Sukûn üzere mebni yapar. Nasardû, nasârtâ, nasârtî diyor mu? Ne diyor? فَاِلُوا مَنْدِنْ لَبْنِي عَلَى السُّكُونِ اِلْتِسَارِهِ بِدَمِرٍ مُتَحَرِّكٍ Öyle mi? Peki bu sakin, kaf sakin, ya da damire müteharikten dolayı sakin oldu, iki tane sakin yan yana gelir mi? Arapça'da iki sakin yan yana gelir mi? O da gelmez. Geriye ne kaldı? Tek bir tane seçenek kaldı, o da buna koymamız. Tamam? Lamba koymamız. Ne yaptık o zaman? Selkaya çevirdik bunu. Selkaya oldu. Anlaşılır değil mi? Selkaya oldu. E şimdi burada da elal oldu. Elal ne? Ya mu tahrik makbubim fethalı, bu da elife dönüştü. Elal kaydесinden dolayı kediye ne kaldı? Selqa kaldı. Tamam? Bu ya normalde oraya geçen ya ama elalden dolayı elife dönmüş Bunu anlamayan var mı? Okuyayım mı, durayım mı? Duralım mı? Tamam. Sorusu olmasa kapatıyorum dersin. Alhamdulillah, Allah'a emanet